Selamun aleyküm ve rahmetullahi. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nevutu billahi min şiruri enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillahu felamudillela ve men yudlil felahadiyela. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike la ve نشهد أن محمدًا أبوه ورسوله أما بعد فيعباد الله اتقوا الله واتقوا إن الله مع اللذين تتقوا والذين هم محسون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أَوْزُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Ya İyihanebi, hadir ul müminin, ala kıtal. İnye kim minküm, 20 sabirona. Yalibu mi eteyin. Ve inye kim minküm, miyetun, yalibu elfen, min elazine kafaro, bi anlham kavun, la Ey Nebi! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelir. Eğer içinizde sabreden yüz kişi bulunursa inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Enfal Suresi 65. Ayet Evet bu ayetin bağlamını birazdan farklı bir alanda gündeme getirmeye çalışacağım. E, konumu hakimiyet, devlet, vatan, e, hüküm gibi konularla değerlendirmeye gayret edeceğim inşallah. Evet. Nerede, ne zaman e, doğacağımızı, nelerle imtihan olacağımızı Allah tayin ediyor. Biz kendimiz bu imtihanlara tabi olmaktan öte bu konularda bir müdahale hakkımızın olmadığını biliyoruz. Allah dileseydi başka bir zaman, başka bir mekan, başka bir imkanla bizi farklı şekilde dünyaya getirirdi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şartlarla imtihan oluyoruz ama biz Sadece bulunduğumuz yerden sorumlu değiliz. Çevre çevre, bütün yeryüzünü ıslah etmekle, bütün yeryüzüne Allah'ın dinini taşıma ve yeryüzündeki fitneyi kaldırmakla gücümüzün yettiği oranda sorumlu olduğumuzu biliyoruz. O yüzden vatandaşlık gibi bir kimliği değil, Allah'ın verdiği Müslüman-Müslim kimliğini öne çıkartmak durumundayız. Çünkü e, vatan kavramıyla ilgili e, ifadelerin ne kadarının doğru ne kadarının yanlış olduğunu e, inceleme imkanına çoğu Müslüman sahip olmadığı için e, uydurma rivayetleri gerçekmiş gibi değerlendiriyor. E, söz vatanı bayrağı, e, ulusu ve içinde bulunduğu imkanları Allah'a şirk koşabilecek hale gelebiliyor. E, vatan her şeyden önce, kişi nerede doğarsa doğsun, onun doğduğu veya doyduğu yer değildir. İslam'ın hakim olduğu yerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içinde Kabe'nin bulunduğu özellikle Belki vatanların en güzeli olduğunu düşündüğümüz Mekke ile kendisini ne yapmadı? Sınırlandırmadı, orayı vatan olarak kabul etmedi. İslam'ın hakim olduğu Medine'yi Mekke fethedildikten sonra bile vatan olmaya, vatan kabul etmeye devam etti. Bugünkü tabirle Allah Rasulüne, bugünkü zihniyetin yakıştıracağı ifade vatan hainidir. Çünkü doğduğu, içinde yaşadığı şehre karşı savaş yapmıştır. Oranın kanunlarını değerlen itibara almamış, orası için fedakarlık yapmamış, Mekke'nin yönetimini, Mekke'nin uyguladığı şartları ölçü kabul etmemiş, ona karşı mücadele etmiştir. Bugünkü ifadeyle teröristtir. Bugünkü ifadeyle vatan hainidir. Ama vatan nedir? Hainlik nedir? Onu değerlendirdiğimizde Allah Resulüne ve Allah Resulünün yolundan giden insanlara böyle bir şeyi atfetmek elbette cürümlerin en önemlisidir. Dediğimiz gibi vatan Allah'ın dininin hakim olduğu bir yerdir. Misal, bugün Amerika'da İslam hakim olsa, orada İslam devleti olsa, söz gelimi Türkiye ile de, bugünkü Türkiye ile, Amerika savaşsa, kimin safında yer almamız gerekir? E vatanın neresi? Vatanım doğduğum yer değil. Yunanistan'da doğmuş olabilirdim, Rusya'da doğmuş olabilirdim. Orası için savaşmak mı kutsal olacaktı? Orası için mücadele edip Ölmek, şehit olmak demek miydi? Yani benim doğduğum yerin kutsal olması söz konusu olursa, senin doğduğun farklı yer de senin için kutsal olacak. Halbuki, bütün arz Allah'a aittir, Allah'ındır. Ve melekler, hicret etmeyenlerin müstazaflar gibi bulunduğu yerde zulüm içerisinde yaşamayı tercih edenlerin canlarını alırken yeryüzü geniş değil miydi, niye hicret etmediniz diyecekler. Onların canlarını çok sıkıntılı bir şekilde alırlarken. Kur'an öyle diyor. Bütün arz Allah'ın ve biz nerede İslam'ı daha uygun şekilde yaşayabilirsek orayı tercih etmek durumundayız. Ve e, ülkeler ikiye ayrılır bu anlamda. Yani vatan ikiye ayrılır. Vatan tabiri kullanılacaksa. Birisi e, darul İslam, birisi darul küfür, darul harp, darul şirk dediğimiz İslam'ın hükmetmediği yerler. Vatan kelimesi Kur'an'da geçmez. E, bu anlamda dar kelimesi geçer. Yani İslam yordu veya e, harp yurdu, küfür veya şirk yurdu diye. Evet. Dolayısıyla e, içinde Allah'ın dininin hakim olduğu yer İslam devletidir. Yani İslami bir vatandır. Eski tabirle darul İslam'dır. Allah'ın indirdiği hükümlerin tatbik edilmediği yerde İslam yurdu değildir. Müslümanların mücadele etmek, savaş yapmak, zorunda olduğu bir e, ülkedir. Ülkeler ikiye ayrıldığı gibi e, liderler de, yöneticiler de ikiye ayrılır. E, birisi İslam'ın hükümlerini tatbik eden, e, Allah'ın indirdiği kanunlarla insanları yöneten liderdir. Buna Ülül Emr denir Kur'an tabiriyle. Veya halife denilir. İslam devlet başkanı denilir. Fark etmez. Buna itaat Allah'a ve Rasulüne itaat ettiği müddetçe farzdır. Hoşlanmadığımız bir emir bile verse bizim ona itaat etmemiz gerekir. Allah'ın indirdiğiyle hükmeden bir yönetici. İkinci yönetici de Allah'ın indirdiği kanunlarla, hükümlerle ülkeyi yönetmeyen herhangi bir Yöneticidir. Ne ile nasıl yönetirse yönetsin. İster kendisi kanunlar çıkartsın, ister başkalarının kanunlarını tatbik etsin. Kur'an tabiriyle buna da tağut denilir. Ve tağutları reddetmek, inkar etmek iman için temel bir görevdir. Tağutları reddetmeden kişi iman etmiş sayılmaz. O yüzden bütün peygamberlerin iki görevi vardır ve lekad be asna ummetin rasulen en i'budullaha ve bu Biz bütün peygamberleri kavimlerine Allah'a kulluk yapsınlar ve tauta kulluktan sakınsınlar diye mesaj sunmaları için gönderdik denir. Evet. Ülkeler ikiye ayrılıyor, vatanlar ikiye ayrılıyor. Yönetimler ikiye ayrılıyor, liderler ikiye ayrılıyor. Ne gibi aynen insanların da mümin ve kafir diye ikiye ayrıldığı gibi. Evet. İşte kişiler Kur'an'ın ifadesine göre imamlarının arkasında haşr olacaklar. Onlarla beraber aynı şekilde bir araya gelip. Ahirette beraber hesap görecekler, beraber olacaklar. Kişi sevdiğiyle beraber. Ee, onun için e, kimlerin etrafında toplandıysa insanlar, kimleri lider kabul ettiyse, ahiretteki e, e, mekanını, ahiretteki dostlarını da dünyadan seçmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim bu liderliği önemsediği için ve katilu evliya el küfr der küfrün liderleri metal küfr der küfrün imamlarıyla liderleriyle, önderleriyle ne yapın? savaşın, mukatele edin emrinde bulunur az önce Ahmet hocanın ifade ettiği gibi Furkan suresinde keşke falanı dost edinmeseydim der. Ahzab suresinde de biz liderlerimize, efendilerimize itaat ettik ve onlar bizi saptırdılar. Allah'ım bize verdiğin azabın iki mislini onlara ver. Onları en büyük lanetle lanetle diyeceklerdir. Tabi bu pişmanlığın fayda etmeyeceği bir zaman dilimi için söz konusudur. Demokratik zihniyetteki insanlar e, sanki o yolla İslami bir devlete gidilebilecekmiş gibi eleştiri yapılınca peki sizin alternatifiniz ne? demeye çalışırlar. Bir merkezde olan, güçlü olan, temel olan bir hususun alternatifinden bahsedilir. Yani biz önce Kendimizin başka bir zihniyete alternatif olma gibi bir e, iğreti, bir e, acabası, şüphesi olan, e, birilerine alternatif olma gibi zilleti kabul edecek bir anlayışta değiliz. Hiç kimseye, hiçbir zihniyete alternatif olma gibi bir iddiamız olmaz. Sen ne oluyorsun ki? senin düzenin ne oluyor ki İslam sana alternatif olacak? Veya acaba olur mu diye bir de hatta sorulacak. Fıtrat ve e, Allah'ın e, hükmü temeldir, esastır. Başkaları ona alternatif olabilir mi? Belki e, imanı takviye açısından sorulabilir ve nasıl alternatif olamayacağı, onunla boy ölçüşemeyece, belki vurgulanabilir. Biz o yüzden hiçbir şeyi, Allah'ın hükmünün dışında hiçbir şeyi merkeze almayız, temel kabul etmeyiz ve kendimizi de başkalarına bir alternatif olarak görmeyiz. Söz gelimi modern tıp esastır. İşte Çin tıbbı, halk tıbbı, geleneksel tıp modern tıbba alternatif olabilir mi? diye konuşulabilir. Ama İslam'ın yerine batıl rejimlerin hiçbiri en küçük çapta merkezde olamaz ve İslam'la alternatif olur mu gibi boy ölçüşemezler. Biz de bunu kabul etmeyiz. Devlete nasıl gidileceğini demokrasilerden filan öğrenemeyiz biz. Demokrasilerde böyle bir soru yoktur. Ya hangi tür devleti istiyorsunuz? Bugünkü düzenden yana mısınız, İslam'ın sistemini mi istiyorsunuz? Demokrasi böyle bir alternatif sunmaz, böyle bir seçenek sunmaz insanlara. Düzenin değişmesini mi istiyorsunuz yoksa bu düzenle de yönetilmeyi mi istiyorsunuz? Demokrasi bu tür seçeneklerle vatandaşın karşısına çıkmaz. Yani erkekçe e, dobra dobra insanın nasıl yönetileceğini belirleme hakkını vermez insanlara. Ama İslam bunu net olarak sunar. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. فَمَنْ شَاءَ ve وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُونَ yani insanların cehenneme gitme özgürlüğü de vardır. Zorla, kılıç zoruyla iman edeceksin diye insanları zorlamaz. Dinde zorlama yoktur. Sonucuna, neticesine katlanman şartıyla ama insanları ifsad edemezsin. İnsanların Allah'ın yolunu tercih etmesine engel olamazsın. Öyle yaptın mı o büyük bir fitnedir, fesattır, ona müdahale ederdin. Kişinin kendi yolunu seçmesine değil, kişi cehenneme gitmeyi tercih etsin, ona bir şey yok. Ama ona da yapma etme bu akıllılık değildir diye tavsiyelerde bulunur. Fakat başkalarını ifsad edemezsiniz. İşte devlet, işte yönetici, insanların... Serbest iradesiyle Allah'ı, İslamı tercih etmesine, normal bir şekilde cennetin yolunu takip etmesine engel oldu mu? İşte o zaman büyük bir fitnedir. Ona karşı çıkmamak, ona itiraz etmemek, ona isyan etmemek büyük bir vebaldir. Çünkü topyekün insanların hidayetine engel olma onların ahiretini ifsad etme gibi bir durum söz konusudur. O yüzden tağutlar inkar edilir. O yüzden imani bir konudur. O yüzden zalimlere azıcık etmek cehennemi boylamak demektir. O yüzden hakla batılık karıştırmak, Allah'ın buğz ettiği, gazap ettiği en önemli suçlardan biridir. O yüzden kitabın bir kısmını kabul, bir kısmını kabul etmemek, dünyada bile şiddetli azaba muhatap olmak demektir. Yani kişi dobra dobra hakkı veya batılı seçecek ve başkalarının hakkına engel olmayacaktır. Okuduğum ayette devlete nasıl gidileceğinin bir sayısal formülü var. Ama ondan önce diyeyim ki devlete nasıl gidilir? Devletten e, gitmek için neler yapmak lazım? Arkadaşlar, önce bu soru yanlış bir sorudur. Onu ifade edelim. Çocuk nasıl e, elde edilir? E, efendim, tarladan buğday nasıl çıkar? Bir ağacın meyvesini nasıl elde edersiniz? Gibi bir sorudur bu. Ya da yağmuru nasıl yağdırırsınız gibi bir sorudur bu. Bütün bunlar Allah'a ait, Allah'ın yaratmasıyla ilgili. Sen ne yaparsın? Bir ağacın fidanını dikersin ama ona meyve veremezsin. Sen mi veriyorsun o meyveyi? Sen tarlaya tohum ekersin. Ama oradaki ürünü Allah ihsan eder. Ne kadar ihsan eder? Dilediği kadar. Sen şartları oluşturursun, sebeplere riayet edersin, fidan diktiysen sularsın, otlardan ayıklarsın, gerisi Allah'a kalmıştır. Gerisi Allah'a kalmıştır. Dilerse, dilediği kadar meyve verir. Ama Allah genellikle şartları oluşturduğunuz zaman o meyveyi de verir. Ama vermezse vermez ve yapacağınız bir şey de olmaz. Ama Allah söz verdiyse sözünden caymaz. Devlet bir meyvedir. Allah'ın lütfudur. İnsanlar kendi, kendi kendilerine gayretleriyle nasıl bir çocuk yaratamıyorlarsa, nasıl bir ağaca meyve verdiremiyorlarsa kendileri, sadece sebeplere yapışıp gerisini Allah'a havale ediyorlarsa, Devlet de öyledir. Bakın 13 sene Mekke'de en güzel şekilde İslam'ı uygulayan ve devlete nasıl gidilecekse onu en güzel şekilde yerine getiren bir Rasul vardı ve ona uyan ashab vardı. Peki 13 sene uğraştılar da Mekke'de devlete mi gittiler? Neresi için uğraştılar, nerede bir başarı elde edilecekti? Mekke'de. Ama Allah o meyveyi Medine'de vermeyi takdir etti. 500 kilometre mesafede iki defa bir az sayıda insanlar geldiler, Peygamberle görüştüler ve ikinci defadan sonra Peygamber onlara bir öğretmen gönderdi, gencecik bir delikanlı. Sebeplere yapıştı. Ama esas Mekke'de bu ürün elde edilmesi belki gerekiyordu. Eğer insanın eliyle olmuş olsaydı, peygamberin çalışmasıyla bir devlet elde edilecek olsaydı, Mekke'de olacaktı. Müminler devlete liyakat kesbettiler. Allah da o meyveyi Medine'de verdi. Hiç silah atılmadan, bir kılıç darbesi olmadan, yüzde onluk Müslümanlar, yüzde onu teşkil eden Müslümanlar, yüzde doksanın e, İslam dışı Yahudilerden, müşriklerden, kısmen Hristiyanlardan oluşan topluma hakim oldular. Peygamber adımını atar atmaz hiç mücadele etmeden devlet başkanı oldu ve İslam devleti oluştu. Bu nasıl oldu? Neden oldu? İşte önce sayıyla alakalı olanı ayette okudum. Nur suresi 55. ayeti bu konuda Allah'ın vaadi olarak bu sünnetullahın nasıl ortaya çıktığının bir göstergesi olarak e, ayeti beraber mütalaa edelim. Estağfurullah. Wa adallahul lazina amanu min kum wa amilu salihat. Leyastaklifan fil ard. Kemaastaklifan lazina min kablihim. Ve layumakinan lhom dinahumul lazir tada Ve layubtillan min ba'di bi ve, şey ve men ba'de zalika ve ölâyke humul fasikun. Sadakallahu'l azim. Allah içinizden iman edip de salih amel işleyenlere iman edip de salih amel işleyenlere kendilerinden önce geçenleri halife kıldığı, egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka halife kılacak, hakim kılacak onlar için razı olduğu dinlerini iyice yerleştirecek, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlak bir emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulundu. Kim? Allah. Vaat etti. Ne karşılığında onlar sadece bana kulluk ederler ve bana hiçbir şeyi şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, onlar fasıkların ta kendileridir. Sadece peygambere değil, ashaba değil, Allah kıyamete kadar bütün iman eden insanlara salih amel işlemeleri şartıyla vaatte bulunuyor. Eğer gerçekten iman edip imanınızı salih amelle ispat ederseniz, ben yeryüzünde sizi halife kılacağım. Ve bunu Allah vaad etti diye ifade ediyor ki Allah vaadinden verdiği sözden en küçük çapta caymaz. Yeter ki biz Allah'ın istediği gibi iman edelim ve salih amel işleyelim. İmanın ve salih amelin iki tezahürü var. Bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Allah'a kulluk yapmak, ona itaat edip isyan etmemek, sonra Yine Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, şirk koşmamak. Bunları yapın, Allah'ın vaadine ulaşın diyor. Peki kaç kişi olursak bu vaade ulaşacağız? İşte biz on kişiyiz, yaptık bunu. Allah devlet versin diyebilir miyiz? Ne kadar olacağız? Az önce okudu, hutbenin başında okuduğum ayetler. Buna işaret ettiği kanaatindeyim. Ne diyor Allah? Sizden sabırlı olan yüz kişi bulunursa, inkar edenlerden bin kişiye galip gelir. Yine sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelir. Bakın burada sizden bir kişi bulunursa on kişiye galip gelir denilmemiş. Önce bu bir. Yani bire on diye bir şey yok. Yani ille cemaat olacağız. İlle bir teşkilat olacağız. İlle gücümüzü birleştireceğiz. Bir sayı yönüyle de gücümüzün yettiği kadar bir sayı beraber olacağız. Bire on değil, en azından yirmiye 200, 100'e 1000 yani ne kadar sayımız artarsa ne kadar bir bütün olarak bir cemaat ruhuyla gayret edersek o kadar galibiyet ihtimalimiz var. Bu 1'e 10 değil aslında 11'e 1'dir. Çünkü 1 de 10'a katılacak beraber 11 kişilik bir toplumun içinde 11'de bir'e galip geleceksin, 11'de bir olduğunuz halde galip geleceksiniz. Evet. Yani yüzde dokuz filan mı yapar? Yüzde diyelim veya yüzde dokuz yapar. Yüz onu ona bölersek. Her neyse. İkinci ayet bundan hemen sonra Allah sizin e, zafta olduğunuzu bildi diye devam eden ayet el anne hafffef Allahu ankım ve alime en nefikküm da Effen fein yakın müküm mitin sabiratın yavli bu mi eteyin veyin yakın müküm elfın yavli bu elfein bir iznilla Vallahu muabiriin şimdi Allah yükünüzü hafifletti Sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi Eğer içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye Galip gelir Eğer içinizde Sabırlı bin kişi olursa Allah'ın izniyle iki bin kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Asabın o e on durumunda olduğu gibi onlar kadar cesur, onlar kadar tercihimizi Allah'tan yana yapmış, onlar kadar Allah'a kulluğunu eksiksiz yerine getirmiş, sabreden insanlar olmayabiliriz ki olmadığımızı zannediyoruz. Ama gerçekten iman edip salih amelimizi Allah'a kulluk ve hiçbir şeyi şirk koşmadan ortaya koyabilirsek en azından biz 100 kişi isek 200 kişiye galip geleceğiz. Bu ne demektir? Bu da %33 demektir. Yani onlardan 2 kişi bizden 1 kişi onlardan 200 kişi bizden 100 kişi toplam kaç kişi olduk? 100'e 200 toplam 300 kişi olduk. Dolayısıyla 300 kişilik bir topluluk içlerindeki 200 kişiye içlerindeki 100 kişi içlerindeki 200 kişiye galip geliyorlar. Yani %33 olurlarsa ne yaparlar? Galip gelirler Allah'ın izniyle. Allah nasıl galip kılıyor? Yer yüzünde onları halife kılarak, dinlerini güçlendirerek Nur Suresi 55'i hatırlayalım. Bununla alakalı yine Rahat Suresi 11. ayet dikkatimizi çeker. Ne der orada? Allah hiçbir kavmi, hiçbir toplumu değiştirmez. Onların yönetimine müdahale etmez. Ne olmadığı müddetçe onlar kendilerini değiştirmedikleri müddetçe. Biz kendimizi hakka doğru değiştirirsek, biz gerçekten iman edip salih amel işlersek, biz efendim hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'a kulluk sergilersek, işte Allah o zaman vaadini gerçekleştirecektir. Tabi salih amelin içinde hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmamanın içinde İslami devlet içinde gayret etmek, İslami olmayan devletlerle, tağutlarla mücadele etmek var mıdır? O olmadan... Salih amel işlenilir mi? Onu da değerlendirelim ama bizim gayretimiz Allah'a kulluk yönüyle istenilen hususlara riayet olunca Allah bakarsınız. İstanbul'da çalışırsınız, Ankara'da bir devlet vere verir. Burada çalışırsınız, orada bir devlet ihsan eder verir. Veya aynı yerde ihsan eder. Önemli olan Hangi devletin içinde yaşamak veya ille de devlet kurmak değildir? Devleti önemsememek kadar devletsiz olmaz deyip devleti aşırı yüceltmek de yanlıştır. Biz layık olursak Allah onu ihsan edecek zaten. Önemli olan bizim devleti önce kendi evimizde, kendi gönlümüzde, kendi iş yerimizde, kendi cemaatimizde, kendi bulunduğumuz yerlerde uygulamaktır, tatbik etmektir. Bir Müslümanın iş yeri ile bir kâfirin iş yeri arasında hemen hiçbir fark olmuyor. Yani kendi iş yerine devleti şeriatı getirmemiş insanlar. Evi Peygamber'in evine benzemekten daha çok bir Alman'ın, bir Amerikan'ın Alının evine de benziyor. Her şeyiyle. Dolayısıyla evine devleti getiremeyen, gönlüne devleti getiremeyen kimse e, ne kadar samimi olduğunu gösteriyordur. Şeriat getirilmez. Şeriat zaten gelmiş. Onu uygulamamız gerekiyor. Devlet için uygulamanın yöntemi de tekrar edelim. İman, salih amel, Allah'a kulluk ve hiçbir şeyi şirk koşmamaktan geçiyor. Gerisi gerisi Allah'a ait. Sen fidanı dik, sula Meyveyi vermek Allah'a aittir. Bu ölçüler içerisinde olaya bakmak ve alternatif filan değil, dinin hükmünün, fıtratın esasının, sünnetullahın bu olduğunu, bunun dışında başka bir alternatifin olmadığını bizim ilan etmemiz gerek. Allah böyle diyor. Allah yalan söylemez. Allah vaadinden caymaz. Başka kim vaad edebilir? Allah'ın vaad ettiği gibi. Kim sözünde böyle devlet bazında değişiklik yönüyle güç yetirecek şekilde bir söz verebilir, sözünde durabilir? Bu ölçüler içerisinde hepimizin İslami devletin nereden nasıl geleceğini bilmesi ve ona göre kendini ve çevresini hazırlaması, önce gönlündeki devleti oluşturması, gönül devletini oluşturması, sonra da diğer hakimiyet için kulluk görevlerini aksatmaması icap ediyor. Rabbimizden bize bu anlayışı vermesini ve bu anlayışı kendi nefsimizde tatbik edip diğer insanlara da dost bir şekilde güzel bir üslupla onları onlara da anlatabilmemizi nasip etsin inşallah. Ve şu küfrün, zulmün, şirkin, isyanın, tuyanın alabildiğine azgınlaştığı şu dönemden bizi Allah'ın nuruna, hidayetine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 İnna dîna ındallahi l-İslâm sada